13. Özellik Bedir'deki büyük karşılaşma ve hak ile batılın ayrılması Şehit Seyyid Kutup bize Bedir'de hak ile batılın ayrılmasından bahsederken şöyle demektedir. Şimdi de Allah'ın Bedir gününü nasıl ayrılık günü olarak nitelendirdiğine dikkat edelim. Eğer Allah'a iman ettiniz ve Hak ile batılın ayrıldığı gün, Bedir, kulumuza indirdiğimiz ayetlere inandınızsa. Enfal 41 Baştan sona kadar Allah'ın yardımı, yönetmesi, tedbir ve iradesiyle başarılan Bedir gazvesi gerçekten ayrılık günüdür. Genel olarak bütün müfessirlerin de belirttikleri gibi hak ile batılın ayrıldığı gündür. Hatta en geniş, en derin ve kapsamlı manasıyla her şeyin ayrılık günüdür. Hak ile batıl, fiilen o gün ayrıldı. Ancak bu öyle bir asil haktır ki, yeryüzü ve göklerin, canlıların ve cansızların fıtrî asılları ona dayanır. Öyle bir hak ki, uluhiyet, saltanat, tedbir ve takdir sadece Yüce Allah'a mahsus kılınmakla ifadesini bulmuştur. Bütün kâinatın O'nun kulu olmasıyla yörüngesini tamamlamıştır. Yeri, göğü, canlı ve cansız bütün yaratıklarıyla sadece Allah'ın uluhiyetine, O'nun biricik saltanatına, ortağı ve şeriki bulunmayan takdir ve tedbirine teslim edilmesi ve her şeyin O'nun emrine ram edilmesiyle gayesine ermiştir. Batıl o gün bütün yeryüzünü kaplamış, Hakk'ın yüzünü bile perdelemişti. Artık Allah'ın arzında Allah kullarının hayatına dilediği gibi hükmeden zalimler hüküm sürüyordu hayatın devamına ve insanların yaşayışlarına artık arzu ve şehvetler hükmediyordu. İşte Bedir günü, bu iki kavram arasındaki en büyük ayrılığı gerçekleştiren gündür. O yüce hak ile, azgın batılı kesin olarak birbirinden ayıran, ebediyete kadar birbirine karışma ihtimali bırakmayan gündür Bedir günü. En geniş, en ince ve en derin manasıyla her sahada hak ile batılın ayrıldığı gündür Bedir günü. Vicdanların derinliklerinde dahi hak ile batılın ayrıldığı gündür o gün. Bütün şubeleriyle vicdan ve şuurda, ahlak ve gidişatta, kulluk ve ibadette, mutlak ve soyut vahdaniyetle, vicdanların Allah'tan başka bir takım şahıslara, arzu ve heveslere, adet ve geleneklere kulluğu şeklinde tezahür eden her çeşit şirkin ayrıldığı gündür Bedir günü. Evet, Bedir günü, hak ve batılın hayat meydanındaki tezahürlerinin ayrılık günüdür. Şahıslara, beşeri arzulara, çeşitli değer ve kurumlara, adet ve geleneklere, insan mantığının mahsulü olan kanun ve nizamlara kul olmak zilletiyle, Yüce Allah'a ve O'nun koyduğu ulvi kanunlara uyma şerefinin ayırt edildiği gündür. O gün başların yükseldiği, alınların Allah'tan başka hiç kimsenin huzurunda eğilmediği, ancak onun kanun ve hakimiyeti önünde boyun büküldüğü, zalimlere kul köle yapılan bütün insan kitlelerinin hürriyete kavuşturulduğu gündür. O gün, İslami hareket tarihinin iki devrinin kesin olarak birbirinden ayrıldığı gündür. Sabır, sabırda yarışma, toplanıp birleşme ve ümitle bekleme devriyle, kuvvet, hareket, hamle ve coşkunluk devrinin, Hayata yeni bir bakış, insan varlığı için yeni bir esas, cemiyet için yeni bir nizam ve devlet için yeni bir şekil getiren İslam. Sadece Allah'ın uluhiyetini, onun hakimiyetini esas kabul eden, Yüce Allah'ın uluhiyet ve hakimiyet hakkını gasp etmeye çalışan zalimlere savaş açan ve böylece yeryüzünde insan cinsinin hür olduğunu bütün kainata ilan eden İslam. Bu vasıflarıyla O, elbette kuvvete, harekete, Hamleye ve akıp giden bir coşkunluğa ihtiyaç hissedecekti. Çünkü o tarih boyunca gizli faaliyete ve durup beklemeye tahammül edemezdi. İnananların ruhlarında kendi ahlak ve gidişatları içerisinde Allah'a kulluk alametleri tezahür ettiği halde, sadece soyut bir inanç olarak yaşamaya rıza gösteremezdi. Getirmiş olduğu o yeni tasavvuru, yeni nizamı, yeni devleti ve yeni cemiyeti hayata geçirmeden edemezdi. Önüne çıkan maddi engelleri, İslam'ın ameli tatbikatını zorlaştıran baskı unsurlarını önce Müslümanların hayatından sonra da bütün beşeriyetin hayatından kaldırıp atmadan rahat edemezdi. Çünkü o, pratikte tatbik edilmesi için Allah'tan gönderilen bir nizamdı. O gün insanlık tarihinin iki devrinin birbirinden ayrıldığı gündür. İslam nizamı geldikten sonraki beşeriyetin çehresi, İslam nizamı gelmeden önceki beşeriyetin çehresinden tamamen ayrıdır. İslam nizamından fışkıran yeni tasavvur. O tasavvurun yoğurduğu bu yeni nizam. insanın yeniden dünyaya gelişini temsil eden bu yeni cemiyet. Hem her türlü hayat olaylarının, hem içtimai nizamın ve hem de kanun koyuculuğun kendisine isnat ettiği bu yeni ölçüler. Bütün bunlar Bedir gazvesinden beri sadece Müslümanlara ait bir keyfiyet ve bu yeni cemiyetin varlığına bağlı bir husus değildir. Bunlar bütün beşeriyetin malıdır. Gerek dahilde ve gerek hariçte, gerek İslam'a dost ve gerek ona düşman birçok milletler çok kere İslam'ın koyduğu bu ölçülerin tesiri altında kalmışlardır. Garptan özellikle bu dine karşı savaşmak ve daha yeşerme imkanı bulamadan onu yeryüzünden silmek için müşterek ordular tertipleyen Haçlılar, imha etmek için geldikleri bu İslam cemiyetinin geleneklerinin tesiri altında kalarak geri döndüler. İslam'ın sosyal nizamının ancak kalıntılarını gördükleri halde bu bile, onları kendi memleketlerinde geçerli olan derebeylik nizamını yıkma niyetiyle vatanlarına döndürmeye kafi gelmiştir. Şark'tansa, Müslüman memleketlerde yaşayan Yahudi ve Hristiyanların teşvik ve tahrikleriyle aldanan Tatarlar, aynı gayeyle İslam'a saldırmışlardı. Ama sonunda onlar da vicdanlarında İslam akidesinin tesirlerini hissederek geri döndüler. Ve bu akideyi yeniden yeryüzünün dört ucağına ulaştırmak için harekete geçtiler ve Avrupa'nın kalbinde 15. asırdan 20. asra kadar varlığını devam ettiren bir hilafet müessesesini korumak gayretini gösterdiler. Hülasa Bedir Muharebesi'nden sonra bütün insanlık tarihi gerek Müslüman memleketlerde ve gerek İslam'a muarız memleketlerde bu ilahi dinin, bu hak ile batılı ayıran esasların tesiriyle doludur. O gün zafere götüren etkenlerle hezimete yol açan etkenlerin ayrıldığı gündür. Görünürde bir orduyu zafere ulaştıracak her türlü etkenlerin, müşriklerin safında, hezimete yol açan bütün etkenlerin de müminlerin safında olduğu dikkatlerden kaçmıyordu. Hatta kalplerinde hastalık olan münafıklar, Onları dinleri aldattı. Enfal 49 diyorlardı. Bu aynı zamanda sayıca az ve zayıf kuvvetlere sahip olan iman ordusuyla sayıca çok ve mükemmel imkanlarla donanan müşrikler ordusunun ilk savaşıydı. Yüce Allah, zafer ve hezimet sebeplerinin takdir ve tasavvur ölçülerini kesin olarak birbirinden ayırmak, ve sağlam akidenin her türlü imkan ve hazırlığa sahip sayıca çok kuvvetlere daima galip geleceğini insanlara göstermek için savaşın bu tarzda cereyan etmesini irade buyurmuştur. İnsanlara zaferin sadece silah ve sayı üstünlüğüyle değil, doğru ve sağlam bir inançla gerçekleşeceği anlatılmak istenmiştir. Gerçek bir akideye sahip olanlar, düşmanlarıyla zahiri güçlerinin eşit olmasını bekleyip duracakları yerde, batılla savaşa girip cihad etmelidirler. Çünkü onlar teraziye ağırlık veren başka bir güce sahiptirler. İşte Bedir gazvesi bunun söylenen bir laf olmaktan ziyade gözlerle görülen bir gerçek olduğunu göstermiştir. Ve son olarak o gün diğer bir anlamda da Hak ile batılın ayrıldığı gündür. Bu noktayı da surenin başlarında Yüce Allah şöyle dile getiriyor. Hani Allah bu iki taifeden birini size vaat etmişti. Siz kuvvetsiz olanın size düşmesini istiyordunuz. Oysa günahkarların hoşuna gitmese bile hakkı ortaya çıkarmak ve batılı tepelemek için Allah sözleriyle hakkı ortaya koymak ve inkarcıların kökünü kesmek istiyordu. Enfal 7-8 Harbe çıkan Müslümanlar Ebu Süfyan'ın kervanını bulmak ve bu kervanın malını ganimet olarak almak gayesi taşıyorlardı. Ama Allah onların arzu ettiklerinden başka bir şeyi istiyordu. Bunun için Müslümanların silahı bulunmayan Ebu Süfyan'ın başkanlık ettiği kervanın izini kaybetmelerini ve silahlı Ebu Cehil ordusuyla karşılaşmalarını diledi. Aralarında bir savaş cereyan etmesini, ölüm ve esaret gibi harbin kaçınılmaz zaruretlerinin tecelli etmesini irade buyurdu. Müslümanların sadece bir ganimet kafilesi ve rahat bir seyahatin yolcuları olmamalarını arzu eden Yüce Mevla, bu işin hikmetini şöyle izah buyuruyor. Hakkı yerleştirmek ve küfrü yok etmek için. Aslında bu büyük bir gerçeğin yerleştirilmesine işaretti. O gerçek şudur. Şüphesiz hak kendiliğinden gerçekleşmez. Batıl da kendiliğinden yok olmaz.'' Hak ve batılın sadece nazari açıklamalarıyla bu işler yapılamaz. Aynı zamanda şu haktır, bu da batıldır gibi nazari inançla da bu işi gerçekleştirmek mümkün değildir. Hakkın insan hayatında, realite dünyasında hiçbir zaman kendiliğinden gerçekleşmesinin beklenemeyeceği gibi batılın da kendiliğinden dünyadan çekip gitmesi düşünülemez. Batılın saltanatı yıkılıp yerine Hakkın saltanatı oturtulmadıkça bu iş kendiliğinden olmaz. Hakkın ordusu zafere ulaşıp Batılın ordusu hezimete uğratılmadıkça bu işlerin hiçbiri gerçekleşmez. Çünkü bu din realist ve dinamik bir nizamdır. Hakkın tahakkuku Batılın yıkılması ancak orada yani Bedir'de gerçekleşti. Bu fiili zafer Yüce Mevla'nın Resulullah Aleyhisselam'ı Hak ile evinden çıkarmanın ve Müslümanların silahı bulunmayan Ebu Süfyan'ın kervanını kaybederek, silahlı bir orduyla karşılaşmalarının ötesindeki iradesini beyan ederken işaret buyurmuş olduğu hak ile batılın gerçekten birbirinden ayrılışıdır. Bütün bunlar bizzat bu dinin metodunda da bir ayrılığa işaret eder. Bunlar sayesinde bu metodun tabiat ve hakikati Müslümanların ruhlarına iyice yerleşiyor. Bunlar bugün de zaruretini hissettiğimiz ayrılık unsurlarıdır. Hele kendilerine Müslüman ismini verenlerin ruhlarında, bu dinin temiz ve sağlam mefhumlarına arız olan gevşeklikleri ve asılsız şeyleri görünce, bu esaslara ne derece muhtaç olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Hele insanları bu dine davet etmek üzere ortaya atılan kişilerin düşüncelerindeki cıvıklıkları görünce, işte Bedir günü, iki ordunun karşılaştığı ayrılık Furkan günü, bu derece geniş, derin ve çeşitli manaları ihtiva etmektedir. Ve Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O bugün de her şeye kadirdir. Bugün de hiç kimse onunla mücadele etmek gücüne sahip değildir. Hiç kimse de ona karşı koymak kudreti mevcut değildir. Her hadiseyi onun kudretine bağlamaktan, onun takdir ve tedbiriyle izah etmekten başka yol yoktur. Ve gerçekten Allah, her şeye kadirdir. Bedir gazvesinin yeryüzünde yapmış olduğu tesir çok büyüktü. İnsanlık dünyasında ve kainatta bu olaya ins, cin ve melekler bayram ettiler. Rum suresi nazil olduğunda o zamanlar yeryüzünü paylaşmakta olan Rum ve Perslerden kitap ehli olan Rumların putperest olan Persleri yenmesini arzulayan onlarca Müslümanın umut ve emellerini temsil ediyordu. Bu onlarca Müslüman ve yüzlerce müşrik tarihten ve tarihteki olaylardan habersiz bir vaziyette yeryüzündeki bu iki büyüğün yaptıklarını seyrediyorlardı. Bu konuyla ilgili olarak Hz. Ebubekir radıyallahu anh ile bir müşrikin nasıl bahse tutuştuklarını ve ondan birkaç sene sonra Rumların nasıl galip geldiklerini hatırlıyoruz. Elif lamin. Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içerisinde galip geleceklerdir. İş eninde ve sonunda Allah'a aittir. İşte o gün inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar, dünya hayatının görülen kısmını bilirler. Onlar, Ahiretten habersizdirler. Rum Suresi 1-7 O zamanlar Müslümanların en çok umut ettikleri şey birkaç yıl sonra Rumların Perslere karşı galip gelmeleriydi. Eğer kitap ehli oldukları için Müslümanlara yakın olan Rumlar, putperest oldukları için müşriklere yakın olan Persleri yenerlerse Müslümanlar kuvvetlenecekti. Sonunda Allah'ın vaadi gerçekleşti ve Rumlar Perslere yenilgilerinden tam dokuz sene sonra zafere ulaştılar. Müslümanlar Allah'ın bu yardımına çok sevindiler. Bu cayılmaz olan Allah'ın vaadiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlardı. Ayetlerin yakın olan menzilleri işte buydu. Fakat uzak ve derin olan menzilleri beşeriyet tarihinde daha derin ve daha kapsamlı olacaktı. Müminler Bedir günü Allah'ın zaferiyle sevindiler. Kendilerinin zafere ulaştığı gün Rumların Persleri yenmiş olduğu haberi geldi. Fakat Rumların zafere ulaştıkları haberi müminlerin Bedir'deki zaferlerine nispetle ikinci derecede kalıyordu. Ayet-i kerimelerin derin olan mana ve işaretleri müminlerin Bedir'de Allah'ın zaferiyle sevineceklerine işaret ediyordu. Medine'de birbirinin peşi sıra ayetler nazil olurken, Onlarca mümin bahsedilen zaferin kendileriyle ilgili olduğunu ve olayları gerçekleştirecek olanların kendileri olduklarını düşünemiyorlardı bile. Allahü Teala Bedir'de müminlerin zafere ulaşması için yardımını gönderdiğinde Rum ve Persler arasındaki durum ikinci plana düşmüştü. İşte Allah'ın cayılmaz vaadi sadece Rumların zaferi değil Muhammed Aleyhisselam ve onun grubunun zaferiydi. Fakat insanların çoğu bilmiyordu. Hatta müminler bile Allah'ın ilmini kavrayamıyorlardı. Onun kendileri için zafer, kuvvet konusunda ne hazırladığını bilmiyorlardı. Nitekim Rabbin seni hak uğrunda evinden savaş için çıkarmıştı. Oysa Müslümanların bir takımı bundan hoşlanmamışlardı. Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi, gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı. Allah bu iki taifeden birini size vaat etmişti. ''Siz kuvvetsiz olanın size düşmesini istiyordunuz. Oysa suçluların hoşuna gitmese bile hakkı ortaya çıkarmak ve batılı tepelemek için Allah sözleriyle hakkı ortaya koymak ve inkarcıların kökünü kesmek istiyordu.'' Enfal Suresi 5-7 Müslümanlar Bedir gününden birkaç gün önce bile vaadinden caymayan Allah'ın vaadinin istediğine zafer nasip eden Allah'ın zaferinin kendileriyle ilgili olduğunu bilmiyorlardı.'' Kainatın ve bütün yaratıkların efendisi Resulullah aleyhisselam istediğine zafer nasip eden Allah'ın zaferinin kendisiyle ilgili olduğunu bilmiyordu. Bunun için Bedir günü, ridası omuzlarından düşene kadar ellerini kaldırıp zafer için Rabbine dua etmiştir. Bu muharekenin yeryüzündeki şu küçük mümin grubun sonu olmasından korkmuştur. Ey yüce Allah'ım! Eğer bu küçük grubu helak edersen bundan böyle yeryüzünde sana ibadet edilmez. Tutuşulan bahis bu iki gruptan, inananlar ve putperestler hangisinin zafere erişip yeni bir çığır açacağıydı. Ebu Cehil, Allah'ın adına yemin ederim ki Bedir'i kazanmadan geri dönmeyeceğiz. Develeri kurban kesip içkiler içeceğiz. Çalgılar bizim için çalacak. Bütün Araplar bizim çıkışımızı bilecek ve ebediyete kadar bizden korkacaklar diyordu. Ebu Cehil, Bedir'den sonra Arapların liderliğinin kendi eline geçmesini tamah ediyordu. Ebediyete kadar onların kendisinden korkup çekinmelerini istiyordu. Resulullah Aleyhisselam ise, ''Ey Yüce Allah'ım, eğer bu küçük grubu helak edersen bundan böyle yeryüzünde sana ibadet edilmez.'' diyordu. Öyleyse Allah'tan gelecek olan zaferle dengeler ve tarihin çehresi değişecekti. Olayların ipleri artık Müslümanların elinde olacaktı. Bundan böyle ikinci planda olmayacaklar, Perslerin Rumları yendikleri günlerdeki gibi sadece meselelere seyirci ve duacı olarak kalmayacaklardı. Bedir gazvesinden sonra Müslümanlar olayların yapıcıları durumuna gelmişlerdi. Bu zafer öyle bir büyüklükte gelmişti ki batılı kökünden söküp atmıştı. Küfrün liderleri bu muarekede birbirinin peşi sıra öldürülmüşlerdi. 15 seneden beri İslam davasına karşı savaşın yükünü taşıyanlar bu kişilerdi. Küfrün liderlerinin tamamını teşkil eden bu kişiler, bu küçük grubun ellerinde savaş meydanında dökülmüşlerdi. Bedir günü kurtulan müşrik liderlerden yeni nesile gelince, Allah Celle Celaluhu sonraları bunların çoğuna hidayete ermeyi nasip etmiştir. Bedir günü öldürülen müşrik liderlere gelince, Ebu Cehil İbn Hişam, Emevilerden Rabia'nın oğulları Utbe ve Şeybe, Ümeyye İbn Halef, Nadr İbn Haris el-Abderi, Ukbe bin Ebi Muayt el-Emevi ve Ebu Leheb el-Haşimi, Haccac es-Sehmi'anın el oğulları Nebih ve Münebbi. Makrizi İmtaul Esma adlı kitabında Resulullah Aleyhisselam'ın ileri gelen düşmanlarından 27 kişinin ismini vermiştir. Bedir günü ve onun hemen sonrasında bunlardan aşağı yukarı 20 tanesi öldürülmüştür. Ebu Talha radıyallahu anh'ten gelen rivayete göre o şöyle demiştir. Bedir günü, harbi sonunda Nebi aleyhisselam, Kureyş eşrafından 24 kişinin cesetlerinin bir araya kaldırılmasını emretti de, bunlar Bedir kuyularından pis bir kuyuya atıldılar. Böylece pis kuyu yeni pisliklerle dolmuştu. Bedir günü, müşriklerin büyük kahramanlarından bazılarının, ensarın genç müminlerinin eliyle öldürülmesi, Allah Celle Celaluhu'nun müminlere olan faziletindendi. Ebu Cehil ve Ümeyye İbni Halef gibi büyük kafirlerin, Bilal ve Abdullah İbni Mesud gibi zayıf Müslümanların elleriyle öldürülmesi, Allah'ın vaadenin gerçekleşmesiydi. Biz, yeryüzünde güçsüz sayıdanlara iyilikte bulunmak, onları önderler kılmak, onları varisler yapmak, Yeryüzünde yerleştirmek, Firavun, Haman ve her ikisinin askerlerine çekinmekte oldukları şeyleri göstermek istiyorduk. Kasas Suresi 5-6 Ümmetin Firavunu Ebu Cehil öldürülmüştü. Allah onu bir koyun çobancığının, Abdullah İbni Mesud'un elinde rezil rüsvay etmişti. Bedir vakası yeryüzünde insanlar için bir düğündü. Aynı zamanda cinler aleminde de bir düğündü. Kasım bin Sabit, Delail adlı kitabında, Kureyş'in Bedre yöneldiği ve Müslümanların onları hezimete uğrattığı günde, Mekke'den kendisi görünmeksizin en tiz sesiyle şu kasideyi okuyan bir cinin geçtiğini zikrediyor. Müslümanlar Bedir vakasında öyle bir iş ettiler ki, onun neticesinde Kisra ve Kayser'in rükünleri bile yıkılacaktır. O vaka, Lüey'den birçok yiğidin katledilmesine, bakire cariyelerin ortaya atılıp, üzüntü ve hasretle göğüslerine vurup dövünmelerine neden oldu. Muhammed'e düşman olan kişinin vay başına gelenlere ki, o kişi hidayet yolundan sapıp şaşa kalmıştır. Mekke'deki müminler bu cinden, Bedir muharekesinin neticelerini, ileride Kisra ve Kayser'in de tahtlarının, Müslümanların eline geçeceğini öğrenmişlerdi. Bedir vakası, mümin cinlerin bayramı olduğu kadar, Kâfir cinler ve şeytanların da matem, üzüntü ve yaslarıydı. Siyer tarihçileri Allah'ın lanet ettiği iblisin Muhammed Aleyhisselam'ı hezimete uğratmak emelleriyle Bedir gazvesinin planına nasıl iştirak ettiğini, Kureyş'in kinane oğullarının kendilerine karşı savaş etmelerinden çekindikleri dönemde Kureyş'i nasıl Müslümanlara karşı savaşa ittiğini anlatmaktadırlar. Şeytan, Süraka İbni Malik'in kisvesine bürünerek müşriklerin yanına geldi ve onlara, ''Ben sizin dostunuzum, kinane oğullarındanım, korkmayın, onlardan size bir kötülük gelmez.'' dedi. Elini Ebu Cehil ile onun kardeşi Haris İbni Hişam'ın elleri üzerine koyarak Kureyş'e müttefik oldu. Savaşta meleklerin müşriklere neler yaptığını görünce kararından vazgeçip kaçmaya başladı. Haris İbni Hişam onun önünü kesti. Onu Süraka zannediyordu. Şeytan, Haris'in göğsüne kuvvetli bir darbe vurup onu kenara attı, sonra kaçmaya devam etti. Onu gören müşrikler, ''Ey Süraka, nereye gidiyorsun? Bizimle dost olduğunu ve bizi bırakmayacağını söylememiş miydin?'' dediler. Şeytan, ''Doğrusu ben sizin görmediklerinizi görüyorum ve şüphesiz Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı şiddetlidir.'' deyip kaçtı ve kendisini denize atıp kayboldu. Kur'an-ı Kerim bu olayı allah Teala'nın şu kavliyle zikrediyor. Şeytan onlara işledikleri amelleri güzel gösterdi ve ''Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Doğrusu ben de size yardımcıyım.'' dedi. İki ordu karşılaşınca da geri dönüp ''Benim sizinle ilgim yok. Doğrusu ben sizin görmediklerinizi görüyorum ve şüphesiz Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı şiddetlidir.'' dedi. Enfal Suresi 48. Ayet Resulullah Aleyhisselam İblisin Bedir günü rezil oluşunu bize şöyle anlatıyor. Şeytanın hiçbir gün arefe gününde olduğu kadar küçük, hakir, bayağı ve kızgın olduğu görülmemiştir. Bunun nedeni de o gün Allah'ın rahmetinin inmesi ve Allah'ın büyük günahları affetmesidir. Ancak Bedir günü şeytan daha küçük, daha aşağı, hakir ve kızgın görülmüştür. Çünkü şeytan o gün Bedir günü Cebrail aleyhisselamın melekleri grup grup savaşa soktuğunu görmüştür. Şeytan ve onun insanlar ve cinlerden oluşan grubu Bedir günü rezil olmuşlardı. Bu yenilgi yeryüzündeki şeytanlar ve kafir cinler için Kureyşli kafirlerden daha acı, daha ezici ve çarpıcıydı. Resulullah aleyhisselamın da şehadetiyle Rabbinden öğrendiğine göre, bu yenilgi, yaratıldığı günden diriliş gününe kadar tarih boyunca şeytanın uğradığı en büyük yenilgiydi. Şeytan her sene Arafat'ta yalanları suya düşüp büyük yenilgilere uğramaktadır. Fakat bütün bu yenilgiler, müttefiklerinin zafere ulaşması için planlar yaptığı Bedir'deki büyük hezimete nazaran daha ehven ve daha kolaydır. Cebrail aleyhisselam Allah'ın zaferiyle geldiği zaman şeytan ve müttefikleri yenilgiye uğramışlardı. Bu olay melekler aleminde bir düğün olmuştu. İlk defa melekler ve onların emiri olan Cebrail aleyhisselama meleklerden bin kişiyle müminlerle beraber savaşa iştirak etme izni verilmişti. Rabbinizden acil yardım talebinde bulunduğunuzda o, ben size birbiri peşinden bin melekle yardım ederim diye cevap vermişti. Allah bunu ancak bir müjde olması ve kalplerinizin yatışması için yapmıştı. Zafer ancak Allah katındandır. Doğrusu Allah güçlüdür, hakimdir. Enfaal suresi 9-10. Allahü Teala onlara bu büyük muharekeye girmeleri için emir ve talimatlarını vermişti. Rabbin meleklere ben sizinleyim. İnananları destekleyin diye vahyetti. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık onların boyunlarını vurun, parmaklarını da vurun dedi. Bu onların Allah'a ve Peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve Peygamberine karşı koyarsa bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte bu odur. Bunu tadın. İnkar edenlere cehennem azabı da vardır.'' Enfal Suresi 12-14 Muhareke'ye katılmayıp Kureyş mücrimlerinin ruhları kendilerine ulaşan meleklerin, müşriklerin hezimeti dolayısıyla sevinçleri çok büyüktü. Melekler, inkar edenlerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak, ''Yakıcı azabı tadın. Bu, ellerinizin yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez.'' diyerek canlarını alırken bir görseydin. Enfal Suresi 50-51 Meleklerin içinde Bedir gazvesini görenlerse, meleklerin efendileri olarak fazilete nail olmuşlar ve o şekilde kalmışlardır. Yeryüzünde müminlerin arasında da Bedir gazvesine katılan müminler tarih boyunca müminlerin en yüksek tabakasını oluşturmuşlar ve ümmetin en hayırlıları olarak itibar edilmişlerdir. Melekler arasından Bedir gazvesine katılanlar için de durum böyledir. Rifa'a i̇bn Rafi radıyallahu an Ensardan ve Bedir'de hazır bulunan mücahitlerdendi. Der ki, Bir ara Cebrail aleyhisselam, Nebi aleyhisselama geldi de, Ya Rasulallah, içinizdeki Bedir kahramanlarını Ne mertebede sayarsınız? Diye sordu. Resulullah, Müslümanların en faziletlilerinden sayarız buyurdu. Yahut buna benzer bir söz söyledi. Cebrail, ''Biz de meleklerden Bedir'de hazır bulunanları meleklerin en hayırlıları sayarız.'' dedi. İşte bu şekilde Bedir gazvesi gökyüzü ve yeryüzü tarihine bir örnek olarak geçti. İns, cin ve melekler aleminde bir ayrıcı Furkan oldu.